Amin. Hatun Muhammed Anesi Olsa deften doğdu oldur danesi Çünkü Abdullah'dan oldu hamile Bak terişti heftehu ey hem Muhammed gelmesi oldu yakin, çok alametler belurdi gelmeden. olur Rebi'un evvel ayın ikinci gece isneyin gecesi, dedi gördü. Berk vurup çıktı evimden gehan, Göklere dek nur ile doldu cihan Hem hava üzre döşendi bir döşe, Adı sündüz döşeyen anı melek Üç alem dahi dikildi Üç yere her birisi nideyim nereden nere Mağrib-u maşrikte ikisi anı, Bir idamında dikildi Kabe'nin Bildiğim anlardan kim ol halkın begi Kim yakın oldu cihana gelmeyi Gökten melekler saf Kabe gibi kıldılar evim tavaf Yar olup civarı çıktığına gehan Geldi üç muri bana oldu ayan Çevre yanıma gelip oturdular Mustafa'yı birbirine senin oğlun gibi kalır icemi bir anaya vermemiştir ol Ulu devlet buldu nedir dâresen doluserdir senden oğlun ki Hasan. Bu gelen ilmile gün sutanıdır. Bu gelen tevhid-i irfan ka Vasfını bu resme tertip ettiler Ol mübarek nuru terkip ettiler Amine şu vakta oldu tamam Kim vücuda gele ol hayrul enam. Susadım gayet hararetten kati Sundular bir can dolusu şerbeti Kardan akidi ve hem soğuk idi Lezzeti dahi şekerde yok idi İçtim oldu cismim nur agar. Edemedim kendimi bu nurdan fark Geldi bir ak kuş kanadıyla revan Arkamı sığadı kuvvetle hemen Doğdu ol saatte ol sultanı din Nur akar kovdu semavatu zemin.